Bu nasıl dünya, hikayesi zor, Mekanlı bir saatim, zamanı vehim. Bütün kainat, muşamba dekor, Bütün bir insanlık, yalana teslim. Ben toz kanatlı bir kelebeğim, minicik gövdeme yüklü kaf Bir zerrecik ki arşa geveyim, Dev sancılarımın budur kaynağı. Nizam köpürür, medvakti deniz, Nizam köpürüyor ta de su, Suda gizli yol, pırıltılı iz, Suda ezel fikri, ebed evet duygusu. Diz çök nefis, önümde diz çök, Heybem hayat dolu desteve yumak, Sen tüm dalların bir kök, Biricik meselem sonsuza varmak, Sırtta taşınmaz, yükü göklerin Herkes koşar zıplar, ben yürüyemem İsterse hayat, aşını verin Sayılı nimetler, bal olsa yemem Ey akınlasın, derinmez küfen Ebedi oluşun, urbası kefen Kursa boşluğa, asma köprüfen Allah derin, başka hiçbir şey demem Kursa boşluğa asma köprü fen Allah derim başka hiçbir şey demem